16. Özellik Müşrik toplumun himaye ve teminat gibi kanunlarından istifade etmek Cahiliye toplumunda bu kanunun çok büyük bir yeri vardı. Bu kanun kuvvetlinin zayıfı himayesi altına almasıdır. Eğer zayıf olan bir kişi kuvvetli olan bir kişinin teminatı altına girerse tam olarak onun himayesinden yararlanırdı. Teminat veren kişi teminat alanı bütün saldırılardan korur, ona düşünce ve hareket hürriyeti verirdi. Böylece düşmanlar o kişiye hiçbir şekilde zarar veremezlerdi. Eğer zarar verecek olurlarsa iki grup arasında savaş çıkardı. Onun için teminat verecek olan kişinin kavmi içerisinde saygın, kuvvetli ve himaye edebilecek bir seviyede olması, mümkün olan bütün ihtimalleri hesaba katması gereklidir. Şimdi bu teminata birkaç örnek verelim. Mekke toplumunda ilk teminat Ebu Talib'in Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a olan teminatıdır. Bu konu hakkında İbni İshak şöyle söylemektedir. Amcası Ebu Talib Resulullah Aleyhisselam'a şefkat göstermiş, onu korumuş ve himayesi altına almıştı. Bunun üzerine Resulullah Allah'ın emrini uygulamaya açıkça devam etmiş ve hiçbir şeyle kendisini sınırlamamıştır. Kureyş'in ileri gelenleri kendilerinden ayrılmak ve ilahlarını ayıplamak gibi hoş görmedikleri şeylerden Resulullah Aleyhisselam'ın vazgeçmediğini ve amcası Ebu Talib'in ona şefkat gösterip himayesi altına aldığını görünce Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Talib'e giderek ''Ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu ilahlarımıza sövüyor, dinimizi ayıplıyor, inançlarımızın kötü ve babalarımızın da daralet içerisinde olduğunu söylüyor.'' ''Ya onu bundan vazgeçirirsin ya da onunla bizim aramıza engel olmaktan vazgeçersin.'' dediler. Ebu Talip de güzel cevaplar verip hoş sözler söyleyerek onları savdı. Resulullah aynı şekilde Allah'ın dinini ortaya koymaya ve ona davet etmeye devam etti. Bu yüzden Rasulullah'la müşriklerin arası iyice açıldı. Kureyşliler devamlı olarak Resulullah'tan bahsetmeye ve birbirlerini ona karşı kışkırtmaya başladılar. Sonra ikinci bir defa Ebu Talip'e giderek ''Ey Ebu Talip, aramızda senin yaş ve şeref yönünden bir yerin var. Senden kardeşinin olduğunu men etmeni istedik. Fakat sen onu men etmedin. Vallahi babalarımızı kınıyan, inançlarımızı hor gören, ilahlarımızı ayıplayan bu adama daha fazla sabredemeyiz. Ya onu men edersin ya da iki gruptan biri helak olana kadar seninle savaşırız.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Talip Resulullah aleyhisselamı çağırarak Ey kardeşimin oğlu, kavmimden bana gelerek böyle böyle dediler. Söylenenleri tekrar etti. Beni ve kendini daha fazla zorlama ve taşıyamayacağım yükü bana yükleme dedi. Resulullah aleyhisselam amcasının artık kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve kendisini müşriklere teslim edeceğini zannederek Ey amca! Allah'ın adına yemin ederim ki güneşi sağ elime ve ayı da sol elime koyup bu dini bırakmamı isteseler Allah bu dini ortaya koyana ve ben bu din yolunda helak olana kadar onu bırakmam dedi. Resulullah çok etkilenmiş ve ağlamaya başlamıştı. Sonra kalkıp gitmek için sırtını döndüğünde Ebu Talip kendisini çağırarak Yaklaş ey kardeşimin oğlu dedi. Resulullah döndü ve kendisine yaklaştı. Ebu Talip, ey kardeşimin oldu, git ve istediğin gibi konuş. Allah'ın adına yemin ederim ki seni kesinlikle kimseye teslim edecek değilim. dedi. Bu teminatla ilgili olarak üç ayrı konuyu mülâhaza ediyoruz. 1. Kureyşli müşrikler Ebu Talibi kardeşinin oğlunu yeni dine daveti bırakmaya çağırması için ikna etmeye çalıştılar ve bütün uğraşları boşa gitti. Günümüzde de cahiliye toplumunun kanunlarından istifade ederek davet hürriyetine engel olabilecek yeni kanunlar çıkarma girişimleriyle sık sık karşı karşıya gelmekteyiz. 2. Kureyşli müşrikler ikinci defa tehdit metodunu denediler ve Ebu Talib'e tesir etmeyi başardılar. Bunun üzerine Ebu Talib Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ı çağırarak bu dine davet etmekten vazgeçmesini istedi. Çünkü bu durumda artık kendisini himaye edemeyeceğini düşünüyordu. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın bütün neticeleri göze alarak kararlılığından taviz vermemesi, Ebu Talib'in de ikinci bir kere onun himayesini üstlenmesine neden olmuştur. Bu davranıştan da anladığımız gibi, cahiliye toplumunun İslam'ı vurmak için yaptığı ilk girişimden başarısız olarak çıkması, ikinci veya üçüncü girişimlerde bulunmayacağı anlamına gelmez. Buna karşın, İslami hareketin bir yandan uyanık, diğer bir yandan da güçlü olması, karşıt grupların düşmanca girişimlerini başarısızlığa uğratmak için gereklidir. İslami hareket, cahiliye toplumu içerisindeki çelişkilerden yararlanarak, bu toplumun birbirlerine karşı cephe almasını sağlamalıdır. 3. Cahiliye toplumunun kalmiyetçilik ve aşiretçilik anlayışlarından istifade ederek, dava adamlarının korunmasını sağlamak, İslam'a ve şeriata uygun bir uygulamadır. Büyük bir aşiret veya ailenin dava adamı olan çocuğunun, bu ailenin veya aşiretin liderini kendi koruması için görevlendirmesi, onun dinini terk ettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, dava adamlarının istihbarat teşkilatı veya ordu içerisindeki yüksek rütbeli subaylardan veya devlet kademeleri içerisinde yer alan bir bakandan istifade etmeleri, Onların inanç ve dinlerinden hiçbir şey eksiltmez. Aksine, zayıflık merhalesinde, cahiliye toplumu içerisinde kendilerini koruyacak bir destek aramak ve bu şekilde inanç ve hareket hürriyetlerini muhafaza etmek, dava adamlarının en tabii haklarıdır. Ebu Talib'in Resulullah Aleyhisselam'ı koruması ve onu himayesi altına alması, Resulullah'a öldürücü tehlikelere maruz kalmadan, Mekke içerisinde davasını yayabilecek bütün imkanları sağlamada yeterli olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak Resulullah Aleyhisselam, ''Ebu Talip ölene kadar Kureyş bana hoşuma gitmeyecek hiçbir şeyi yapmamıştır.'' demektedir. Durumun bu şekilde olması, cahiliye toplumunun on senelik bir zaman içerisinde Ebu Talip'in himayesine olan vaadine sadık kaldığı ve onu bozmadığı anlamına gelmez. Fakat şüphesiz ki Ebu Talib'in himayesi, bu Vadi bozma girişiminde onları daima çekingen bırakmıştır. Ebu Talib'in himayesinin, Resulullah'a büyük eziyetlerin ulaşmasını engellemede çok faal bir etkisi olmuştur. Şimdi himaye konusunda ikinci bir örnek daha verelim. Bu, i̇bn Dugunnen'in Ebu Bekir'e olan himayesidir. Sahihte, Aişe radıyallahu anhânın Şöyle söylediği rivayet edilmektedir. Kendimi bildim bileli, ebeveynim, annemle babamın bu dini, kendilerine din edindiklerini gördüm. Günün iki vaktinde, sabahları ve akşamları, Resulullah'ın bize uğramadığı gün yoktu. Müslümanlar, Kureyş müşrikleri tarafından eza ve işkencelere uğrayınca, Resulullah, Habeşistan'a hicrete izin vermiş, Ebu Bekir de, Habeşistan topraklarına hicret etmek üzere Mekke'den çıkmıştı. Ebu Bekir, Berkül Hımad mevkine gelince, İbn-i Dugunne ile karşılaştı. Berkül Gümad, Mekke'nin Yemen cihetinde ve deniz sahilini takiben, beş günlük mesafede olan yerin adıdır. İbn-i Dugunne, Kâra kabilesinin efendisidir. Ebu Bekir'e, ''Nereye gitmek istiyorsun?'' diye sordu. Ebu Bekir de, ''Kavmim beni çıkardı. Şöyle tenha bir yere çekilmek ve orada Rabbime ibadet etmek istiyorum.'' deyince İbn-i Duhu ne? ''Ey Ebu Bekir, senin gibi bir zat ne yurdundan çıkar ne de başkaları tarafından çıkarılır. Bir hakikattir ki sen herkeste bulunmayan en değerli mallarını ihsan edersin, akrabanı ziyaret eder, reşid olmayan aile efradının yükünü çekersin.'' ''Misafiri ağırlarsın, hayırlı işlere yardım edersin. Şimdi sen benim himayem altındasın. Hadi dön ve kendi memleketinde Rabbine ibadet et.'' demiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir geri dönmüş, İbn-i ne de kendisiyle beraber gelmiştir. Mekke'ye gelince İbn-i ne o akşam Kureyş eşrafını dolaşarak onlara ''Ey Kureyşliler! Ebu Bekir gibi muhterem bir zat şüphesiz ki ne memleketinden darılıp çıkar ne de çıkartılmaya mecbur edilir. Siz en değerli mallarınızı ihsan eden, akrabasını ziyaret eden, ailesinin yükünü çeken, misafirlerini ağırlayan ve bütün hayırlı işlere yardım eden bir adamı memleketinden çıkarmak mı istersiniz? diyerek Ebu Bekir'i himayesi altına aldı işte İbn-i Ebubekiri Ebu Bekir'i himayesi altına almasını ve onun hakkında söylediklerini reddetmediler. Ebu Bekir'e söyle, o hiçbir şeye karışmasın, evinde Rabbine ibadet etsin, evinde namaz kılsın, ne dilerse okusun, fakat okuduğunu açık olarak okuyup bize eza vermesin, çünkü biz kadınlarımızı ve çocuklarımızı sapıtmasından korkarız, dediler. İbnu i Kureyş'in bu sözlerini Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir de bu kurallara göre evinde Rabbine ibadet etmek, namazını açıkça kılmamak, evinin dışında Kur'an okumamak üzere ikamet etti. Bir süre sonra Ebu Bekir bir karar alarak evinin önünde bir mescit yaptı. Burada namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başladı. Bunun üzerine müşrik kadınları ve çocukları, Ebu Bekir'in ibadet ve kıraatine hayran kalarak, onu görmek için birbirlerini itmeye ve onun mescidi önüne toplanmaya başladılar. Ebu Bekir ince ruhluydu. Çok ağlardı. Kur'an okuduğu zaman bir türlü gözyaşlarını tutamazdı. Ebu Bekir'in bu hali Kureyş eşrafını korkuttu ve İbn-i haber gönderdiler. İbn-i de onların yanına geldi. Kureyş eşrafı, Biz Ebu Bekir hakkında, Evinde Rabbine ibadet etmek üzere himaye ve siyanetine müsaade etmiştik. Ebu Bekir ise bu hadde tecavüz ederek evinin önünde bir mescit yapmış. İçinde aleni namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başlamıştır. Biz kadınlarımızın ve çocuklarımızın sapmasından korkuyoruz. Ebu Bekir'e et. Eğer evinde ibadet etmekle yetinirse ibadet etsin. Eğer itiraz edip namaz ve kıraatini ilan etmek isterse, Verdiğin himaye ahdini Sana geri vermesini iste Emin ol ki Biz sana verdiğimiz sözden caymayı çirkin gördük Fakat Ebu Bekir'in Aleni ibadet etmesine de söz vermiş değiliz Dediler Ayşe radıyallahu anh'a der ki Bunun üzerine İbn-i ne Ebu Bekir'e geldi Ve Ey Ebu Bekir Benim nasıl bir husus üzerine Sana söz vermiş olduğumu pek iyi bilirsin Ya bununla yetinirsin Ya da ''Himaye ahdimi bana geri verirsin. Emin ol ki benim bir kimseye verdiğim himaye ahdini bozmuş olmam Arap milletinin hoşuna gitmez.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir ''Ey İbn-i ben artık senin himaye ahdini sana iade ediyorum. Ben aziz ve celil olan Allah'ın himayesine razıyım.'' dedi. Görüldüğü gibi Ebu Bekir radıyallahu anh Rabbine serbestçe ibadet edebilmek için memleketinden çıkıyor ''Kavmim beni çıkardı, şöyle tenha yere çekilmek ve orada Rabbime ibadet etmek istiyorum.'' Sonra Kureyş kabilesinden ayrı bir kabile olan Kâra kabilesinin efendisi İbn-i kendisiyle karşılaşıyor ve Ebû Bekir gibi en değerli mallarını ihsan eden, aile efradının yükünü sırtında taşıyan, misafirperver ve hayırlı işlere koşan bir insanın Mekke'den çıkarılması kendisine ağır geliyor.'' Kare kabilesinin bazı fertleri Uhud harbinden sonra Resulullah'la olan anlaşmalarını bozmuş, seriyesinde Müslümanları arkadan vurmuşlardır. Ebubekir'in bu sıfatları Hazret Hatice'nin radıyallahu anha Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetiyle ilgili olarak anlattığı sıfatların aynasıdır. i̇bnüd ne? sadece vicdan yönünden ona katılmakla kalmıyor, aynı zamanda Ebubekir'i Mekke'ye döndürerek Herkese onu himayesi altına aldığını ilan ediyor. Bu çok garip bir himaye şeklidir. Bir kabilenin efendisi başka bir kabilenin çocuğunu aynı kabilenin evleri arasında himayesi altına alıyor. Bununla beraber Kureyşliler bunda hiçbir mahsur görmeyerek İbnüdduğunenin Ebu Bekir'i himayesi altına almasına razı oluyorlar. Bu himaye sadece ibadet hürriyeti üzerineydi. Fakat durum başka bir şekilde gelişerek ibadet hürriyetinden davet hürriyetine dönüşüyor. Bunun üzerine Kureyş daha fazla dayanamayarak İbn-i çağırtıp kendisinden himaye ahdini bozmasını istiyorlar. Kureyşlilerin dayanamadıkları yeni olay Ebu Bekir'in evinin avlusunda bir mescit yapıp orada namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başlaması, müşrik kadın ve çocukların da orada toplanarak ondan etkilenmeleridir. İbn-i Ebu Bekir'e olan himaye ahdinin davet hürriyetini de içermesinde aciz kalıyor. Ebu Bekir'i Allah'a davet hürriyetinin kaldırılarak kendi himayesi altında, güven içerisinde yaşamakla Allah'a davet etmek ve bunun mesuliyetini de kendisi taşımak arasında bir karar vermesi için serbest bırakıyor. Ebu Bekir de Allah yoluna daveti ve bu yolda her türlü bela ve ezalara katlanmayı ibadet hürriyeti ve güvene tercih ediyor. İbn-i Dugunne'nin himayesiyle Ebu Talib'in himayesi arasında fark vardır. Ebu Talib'in himayesi daha kapsamlıdır ve davet hürriyetini de içerir. Ebu Talib, Resulullah'a, ''Ey kardeşimin oğlu, git ve istediğini söyle.'' diyerek, himayesinin davet hürriyetini de kapsadığını belirtmiştir. İbn-i Dugunne ise Ebu Bekir'e, ''Dön ve memleketinde Rabbine ibadet et.'' diyerek, Himayesinin sadece ibadet hürriyetini içerdiğini belirtmiştir. Onun için Ebu Talib'in himayesi daha kapsamlıdır. Mekke'de himayenin bu iki şekline rastlanmaktadır. Birincisi ibadet hürriyetini içeren himaye şekli ki çok rastlanmıştır. İkincisi de hem ibadet hem de davet hürriyetini kapsayan himaye şeklidir ki çok nadirdir. Hatta bunun sadece Resulullah'a has olduğunu söyleyebiliriz. Kureyşliler bu himaye ahdini bozmaya çalışmışlar fakat başarısız olmuşlardır. Özet olarak diyebiliriz ki, davanın menfaatine olan durumlarda cahiliye kanunlarından istifade etmek meşrudur. Bu durum bazı radikallerin düşündüğü gibi dine darbe vurmak ve Allah'ın kanunlarından başka kanunlara uymak anlamına gelmez. Çağdaş davet tarihimizde de zikredildiği gibi, Mısır hükümeti 1966 yılında, Büyük İslam davetçisi Muhammed Kutub'u tutukladığında Şehit İmam Seyyid Kutub, Muhammed Kutub'u tutuklamasıyla kanunları çiğnediği için Mısır hükümeti aleyhine dava açmıştı. Çağdaş davet tarihi içinde Allah'ın hakimiyeti fikrinden başkasına karamayan Seyyid Kutub'un ayrı bir yeri vardır. Şehit olana kadar hayatında, fikrinde ve kitaplarında Allah'ın hakimiyet sancağını taşıyan O'dur. Seyyid'in kafir hükümet düzenine inanıp, onun için çalışmakla, davayı ve dava adamlarını korumak için kafir hüküm düzeninden istifade etmeyi birbirinden ayırt etmesi çok büyük bir anlayıştır. Bu açıdan ve aynı zamanda bazı unsurlara dikkat çekerek diyoruz ki, demokratik düzen, prensip olarak İslam dışı bir düzendir, İslami hareket için zorba diktatörlerden daha hayırlıdır. Demokrasi ortamı, davanın yayılması ve etkin olabilmesi için münasip bir ortamdır. Şüphesiz ki demokrasi bir cahiliye düzenidir. Fakat Müslümanlar için diğer cahiliye düzenlerinden daha yararlıdır. Genellikle inanç ve düşünce özgürlüklerini garanti altına alır. Başka bir deyimle, ibadet ve davet özgürlüklerini içerir. Çağdaş İslami hareketin birikimini gözden geçirenler, ümmete özgürlüğün verildiği bütün devirlerde, İslami ortamın ve İslami kurumların oluştuğunu, İslam'ın bütün dallarda ümmetin hayatını etkisi altına aldığını görürler. Bu yolla İslam'ın otoriteye sahip olacağı anlardaysa, askeri inkılaplar olmuş ve bütün ağızlar kapatılmış, Müslümanlar hapishanelere doldurulup kanları akıtılmıştır. Resulullah'ın her zaman geçerli olan, orada yanında kimsenin zulme uğramadığı bir hükümdar vardır kelimesi, İslami hareketinin yolunu belirleyen işaretlerden biridir ve bu yöntemin ana adımlarından bir adımdır. Bu adım, cahiliye toplumuna karşı mücadele hareketini belirler ve Allah yoluna davet için büyük İslami çıkışın kapılarını açar.